bırak Hasan Hüseyini 14 asır geçmiş benim boynum büyük ya Resul Ekrem'e şevk Resul Ekrem'den Allah'a şevk Şevk şevkle kanatlanın ne istikamette şevkle kanatlanmışsa onu bir gün elde edecektir. O mevsuda da Allah vaadi sübhanesini yerine getirecektir. Ama iştiyak, badema, sonsuza kadar devam edecektir. Ezan okunmadı din, Evet. Hz. Yusuf aleyhisselam ızdırap çekti, hicran yudumladı, firkat lokmaladı, kuyu dibi gördü. Esir pazarında köle gibi satıldı, gık demedi, sesini çıkarmadı. Sözleri arasında hapishanedeyken, kuyunun dibindeyken beni kurtar diye bir sözüne rastlamadım. Rastlamadı kimse, rastlamadı kitaplar, kitaplarda rastlamadı kimse. Dişini sıktı ve dayandı, her şeye dayandı. Ama Allah bir gün saltanatı koşturdu, ayağının ucuna kadar getirdi. Saltanatla beraber, Mısır'da önemli bir mevki nezaretle beraber, nazırlıkla beraber, babası, annesi ve kardeşleri hepsi yanına gelmişti. Allah'ım nimetlerin artık tamam oldu. Demek ki benim işim bitti. Fatır-ı semavati vel ard dedikten sonra <gülüyor> Beni Müslüman olarak artık vefat ettirebilirsin, salihleri ilak edebilirsin de bunu dememişti. Kuyu dibinde bunu dememişti. Bir köle gibi çarşıda pazarda satılırken bunu dememişti. O acı, o çetrefilli yolları yürürken dememişti. Kandan deryaları geçerken dememişti. İhraz ettiği yer itibariyle o yer baş döndürecek, bakışı bulandıracak bir yerdim Dünya meylu muhabbetinin artacağı bir yerdi şevk insanı, gerçek vefa insanı, işte orada Rabbi adviye gibi illedi, uslat dedi inledi uslat Allah'ı uslat dedi illedim, uslat. Ama peygamberliğin bir diğer boğdu insanların içinde bulunma, uzdet değil, halvet değil, rahatı halvette aramak değil, Hak, halkla beraber, hakla beraber halkın içinde olma. Zira yine görüyoruz ki bir peygamber olan Hazreti Davut mümferit geziyor. Allah sesleniyor. Mali araka ya Dawud mümferide, astazru şevkak ala kalbim. Seni yapayalnız gezerken görüyorum. Kalbime karşı senin şevkini her şeye tercih ettim Allah'ım. Seni düşünüyor. Sana ait şeyler de duyuyor ve duygulanıyor. Onlarla dolup boşalmaya çalışıyorum, kadeh gibi, bir bardak gibi. Aşkullah doluyor, muhabbetullah doluyor, aşkullah boşalıyor, muhabbetullah boşalıyor. Allah ona şöyle buyurdu, اِرْجِعِلَيْهِمْ فَيِنْ اَتَيْتَنِي بِعَبْدِنَ abdin لَا اَتَيْتُكَ جَابَزًا Dön insanların içine, efendisinden kaçmış bir köle yakala bana getir, sana bir kahramanla mukabele edeceğim. Dön insanların içine Söz sözü nasıl açıyor Abdülkuddus ruhun şad olsun Hz. Muhammed'in makam o kadar büyük ki diyor Miraç'ta melekleri gıptaya zevk edecek noktaları yakaladım Vallahi ben Hz. Muhammed'in o makamını ihraz etseydim Geriye dönmezdim diyen Abdülkuddus Peygamberlik'teki halkla alaka ifade ediyor. Onları bir şeyle doyuramazsınız. Hz. Muhammed'i doyurmanız mümkün değildir. Cennetin kapılarını açsanız ardına kadar içine girse, cennette göreceği her şeyi görse, bir taraftan bir perde açılsa, nitekim bir kısım hadislerde var. Cennete girdikten sonra bir perde açılacak da, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiş ama bugün burada olmayanlar var. Nerede acaba onlar? Başını yere koyacak, nerede acaba onlar? Nerede acaba onlar? Başını yere koy ve seslen, neredesin ya Resulallah? Seslen, neredesin ya Resulallah? Neredesin ya Resulallah? Buradaki senin neredesinlerin? Oradaki neredesini doğuracaktır. Vefan vefa doğuracaktır. Sadakatin sadakat doğuracaktır. Cennete de girse rahat edemeyecek. Siz burada o orada olacak şey değil ki. Durmayacak. 7 dünya ötede götürüp bir yere koysanız Kur'an'ın özlemiyle yanıp yakılacak ve kavrulacak. Zira hala rüyalarda görülüyor ki Ümmeti Muhammed'in kötü halleri onu çok rencide ediyor, iyi hallerine de çok seviniyor. Bazen içinizdeki gençlerden görüyor, duyuyoruz. Bazen tutup başlarından öpüyor. Bazen de bir kötülüğe karşı bir sedyeye konuyor. Sedyenin bir başından bir Türk tutmuş, bir Müslüman tutmuş. Bir başından başka bu vatanda bir başkası tutmuş. Onu kendi ülkelerinde her tarafta gezdiriyor ve dolaştırıyorlar. Her şeyiyle içinizde, her şeyiyle sizin her şeyinizle alakalı. Neredesin deyin. Neredesiz de, neredesin deyin. Öyle inanıyorum ki sesinizi duyacak. Ve onun aksi sadası belki bir bakıma. Neredesiniz olacak orada. Sizin neredesin sözünüzün aksi sedası. Hz. Muhammed'in dilinde. Ümmetinden bazılarının gayya da kıvrandıkları zaman onun dilinde bir aksi olarak neredesiniz şeklinde tüllenecek. İrcih ilehim. Fe in ateytani bi'abdina abiq la'ataytuka jahbaza. Ey Davud'un efendisinden kaçmış bir köle yakala getirir. ''Efendisini tanımayan bir köle yakala getir.'' ''Mabedin yolunu unutan bir köle yakala getir.'' ''Mescidin yolunu unutan bir köle yakala getir.'' ''Sen bir kahraman benden.'' Halkın içinde hakla beraber. Burada duracak ama onunla beraber olacaksın. Hep onu düşüneceksin. Halvet yok, inziva yok. Rehberin olmamış ki sen olasın insanlığın içinde duracak onlara nurdan mesajlar sunacaksın tamire muhtaç gönüller var onları sen yeniden kuracak inşa edecek onaracak eski hüviyetini irca edeceksin şevk onu şehitler yakalarlar üst seviyede Allah Resulü buyurur ki şehit refat ederken kılıçlar üzerinde satırlar gibi kalkmış inmiş doğramış ama hiç acısını duymamıştır kendi kendime gelirken bugün arabanın içinde Hamza'yı düşündüm de Hamza'yı çok söyleyeyim. arslan sonra aklıma o geldi Hamza ibni Cahş dedim acaba siz vefat ederken o parçalanma o doğranmada benim sizin acınızı duyduğum kadar siz acı duydunuz mu Katı yerine katibeten ben tam 35 senedir onlar için ağlıyorum tam ama zannediyorum, onlar iğne ucuyla dokunma gibi bir şey duydu ve Allah'a vasıl oldular. Zira buslat yolu, mutluluk yolu, acıları duyurmayacak, hissettirmeyecek bir yoldur. Onun için Kur'an-ı Kerim'in sarı ayetleri, sünnet-i seniyenin sarı ayetleri, şahadetle kanatlanıp buslata koşanlar, kendilerini öldü bilmiyorlar. Üstelik öteden dönüp gelmek istiyorlar. Cabiri çağırdı şöyle dedi. Biliyor musun? Allah kimseyle perdesiz konuşmadı. Ama senin baban Abdullah İbn Amir'le perdesiz konuştu. Yaşlı adam. Evlatları dur baba evde sen yaşlısın. Harp nerede sen nerede. Bırak abi evladım. Allah yolunda ölme. Allah'a kavuşmama ne diye mani oluyorsunuz? Abdullah ibn Amr Makamın cennet olsun Ruhun şad olsun Hepinizin ruhu şad olsun Ve bize şefaatçi olun Allah kimseyle perdesiz hicapsız konuşmadı Senin babanı karşısına aldı Ne Ali şehitti ki Nasıl şevkli oraya gitmiş idiyse Allah Celle Celaluhu e öyle mukabele ediyordu Baban dedi ki Allah'ım Şehadete öyle mekni bir zevk bir lezzet Saklamışın ki, beni bir daha dünyaya gönder anlatayım ve bir daha öleyim. Zaten muhbiri Sadık de öyle buluyor. La waddi tu anni thumma ahya, thumma uqtal, thumma ahya, thumma thumma Ne kadar arzu ederdim, öldürleyim sonra tekrar dirileyim, öldürleyim tekrar dirileyim. Çünkü bu da ayrı bir zevk var, ayrı bir lezzet var. Onu tahmin edemeyiz, kestiremeyiz. Ölmüş trafik kazasında bir mümin kardeşin, sen hicranla gözyaşı döküp ağlıyorsun ama belki o öteden sana gülüyordur. Yazık ne diye ağlıyorsun! Allah'ın lütuflarına mazhar oldum ben! وَهُمْ اَحْيَا يُرْزَقُونَ ف۪يهَمْ Ya Rabbi bir daha dünyaya gidip bir daha öleyim. Allah buyurdu ki hayır, benim vadim. buraya geldikten sonra oraya dönmek yok ama sizin soluklarınızı onlara duyuracağım. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Allah yolunda ölenler öldü demeyin. Onlar dipdiridir. Ve rızıklanıyorlar. Ama siz onları ölmüş zannediyorsunuz. Şehitler, muslat yolunda kendilerine edilen eza ve cefayı duymak şöyle dursun. ötede, Etlerinin makasla doğranmasını arzu edeceklerini muhbiri sadık bize haber veriyor. Asabı musibet, Allahım etlerimizi keşke makaslarla doğrasaydın diyecekler. Vuslat o kadar tatlıdır. Her gün vicdanında bu miracı yapan, o vuslatı yudumlayanlar zannediyorum, benim şu ham sözlerinden çok rahatsız oluyorlardır. Aslında ben de onlardan çok utanıyorum o ham sözlerinden. Vuslata anlatmak kim ben kim Ama gördüğünüz gibi naklediyorum Bir yaşlı kadının oğlu Uzun seferden dönüyor 5-10 senelik bir seferden dönüyor 5-6 sene asker olup da Ülkesine dönmeyen olurdu Yine o büyük Lermen kıbeleri arasında Seviniyor herkes Def vuruyorlar Yaşlı kadın hiç hıçkıra, hıçkıra Ağlıyor lima diyorlar Niye ağlıyorsun? Zekarane kudu muhadil feta, ya ömel Allah diyor. Bu çocuğun gelişi, bir gün raftara salına salına Allah'a benim gideceğimi hatırlatıyor. <gülüyor> Kent defa kim bilir? Wasiqa al-ladinat taqwa rabbhu mil al-jannatuzumara, ittika edenler, takva dairesi içinde olanlar, fauç fauç cemaat cemaat. Öteden cennete sokulacaklar. Hatta idaa'uha ve ve tibtum Cennetin hazinleri selamun aleikum diyecekler. İçeriye giriyorsunuz. Beraatınızı almışsınız. Kurtulmuşsunuz. Cehennemi köprüyü arkada bırakmışsınız. Hesabı çoktan geçmişsiniz. Tahayyül edin. Namazın içinde ve namazın dışında ayeti okurken, acaba mücrimlere de müyesser mi bu ya Rabbi? Acaba bana da denir mi böyle bir şey? Hani binlere, yüz binlere, milyonlara, selamun aleykum tüm hoş bir hayat yaşadınız. Haydi şimdi hoşnutluk içinde girin dendiği zaman, acaba bize de gir denir mi? Hazreti Ömer gibi derim, ne diyeyim? Bu kadarcık olsun Müslümanlığı bize tattıran ve duyuran Allah. Onun engin rahmetinden bekleriz ki ahiretteki bustatıda da eylesin Bizi hicranda bırakmasın. Şu gelen delikanının üzerimize şöyle şu kadar hasretten sonra dönüşü hepimizin teker teker... Allah'a vasıl olacağımız günü hatırlattı da bana. Ona ağlıyorum diyor. Rabbi Adviye gibi bir kadın. Vuslat arzusu. Rabbim bu arzuyla gönüllerimizi doldursun. Allah'a vuslat arzusu, herhangi bir insan olmadığı gibi bir nebiye de vuslat arzusu değildir. Bir nebinin güzelliğine hayranlık dan da çok farklıdır. Bu doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'a teveccüh olma, Cenab-ı Hakk'a arzulama, ve Cenab-ı Hakk'ı istemenin ifadesidir Şuayb Aleyhisselam Hatibul Enbiya Eyke'deki peygamber o ise şayet tarihte Hz. Musa da onun yanına gitmişti Eyke'deki o salih zat Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Şuayb Aleyhisselam ise Hz. Musa'nın kayınpederi de oydu ve o peygamberlerin hatibiydi. Senelerce ağladı. Ve bir gün geldi ki gözleri görmez oldu. Hazreti Yakup da o kadar ağlamıştı. Allah gözlerini iade buyurdu. Yine ağlamaya durdu. Yine senelerce ağladı. Yine gözlerini kaybetti. Bir kere daha Allah Celle Celaluhu Ezcaneyi kübrasından şifalar ihsan ederek gözlerini açtı. Yine ağlamaya durdu. Allah biliyordu. Allamul guyub olan Allah onun niyetini biliyordu. Ona sordu. İn kana hada'l buka li'c'l cennete faqad abah'tuka Eğer bu ağlaman senin cennetten ötürüyse ben onu sana mubah kıldım. İçine girecek ve sevineceksin. İn kana li'c'l'nar faqad ajartuka minha. Eğer cehennem korkusuysa ben çoktan seni kurtardım ondan uzaklaştırdım. Sen onun içine girmezsin. İnledi Şuayb Aleyhisselam, "Şevken ila liqayike Rabbi. Benim başka bir derdim yok. Sana şevkten dolayı ağlıyorum ya Rabbi. Sen benimsin, ben seninim. Beni ağlatan budur esasen ya Rabbi. Sana mülak olma ihtiyakıyla yanıp tutuşuyorum." Cenab-ı Hak kemal azametle ona bu şöyle buyurdu. Li acrı zâk axtamtukalı nebîyi vakalimi İşte bundan ötürü değil mi ki ben çok sevdiğim bir peygamberimi, bir nebimi sana tam on sene hizmet ettirdim. Hazreti Musayı sana tam on sene hizmet ettirdim. Senin bu şevkinden ötürüydü. Hiçbir şey boşa gitmez. Allah'ın inayet ve keremiyle el verir ki biz istikametimizi koruyalım. Şu canlılığımızı, hayatiyetimizi inşâAllah bundan sonra da devam ettirelim. Allah aşkı, Allah sevgisi, Allah'a mülakat arzusu, Allah iştiyakı ile yanıp tutuşalım. Sular gibi çağladığımız, Eyüp gibi ağladığımız zaman Cenab-ı Hakk'ın inayeti imdadımıza koşacak, gecelerimizi gündüz edecek. Bizi aydınlığa çıkaracaktır. Nitekim şafak bir yandan söker ama Bizim 20. asırdan 21. asra geçerken Dört bir yandan şafaklarımız sökmeye başladı. Dün haberlerde Düne kadar bize koşup gelen, kaçan Kurtulduk diyen, kaçmayı fırsat bilen Bulgaristan'daki soydaşlarımız Onlar da yürüyor, hak istiyorlar. Artık dünya inanan insanlar Sağda solda bölük pörçük olmuştu almış. Senin soydaşın, senin dindaşın hesabına. Dünyanın dört bir yanında şafaklar söküyor. Bizim şafakımız bir yandan söker ama yaşadığımız asırda görüyoruz ki dünyanın dört bir yanından şafaklar söküyor. Ve bir gün karşılıklı gelip gitme olacak. Karşılaşacaksınız. Gidip Türkistan'da karşılaşacaksınız. Özbekistan'da karşılaşacaksınız. Kürcistan'da karşılaşacaksınız Hatta Pakistan'da Hatta Cezire ül Arap'ta Hatta Sahir İslam dünyasında insanlığa karşı diyalog durumunuz olacak münasebetler açık olacaksınız Zira siz muhabbet fedailerisiniz Her gecenin bir naharı Her kışın bir baharı vardır Çiçekler karı deldi Baş çıkarmaya başladı Çoktan Kara cemre düşeli aylar yıllar seneler oldu Allah'ın inayetiyle ve bu millet genciyle, ihtiyarıyla artık diriliyor. Ancak bu güneşli günleri yeniden geceye çevirmemek için, Hz. Muhammed'i bir kere dağlatmamak için, dün Safahat'ın Osmanlıca nüshasını bir kardeşim, sevdiğim bir kardeşim bana takdim etti. Tevafukan açarken açtığım yerlerden bir tanesi de merhum Akif için, Hicran dolu bir veladet gecesiyle alakalı yazdı, 3-5 mısralık bir şey geldi. Yıllar geçiyor ki ya Muhammed. Aylar bize hep Muharrem oldu. Hasan Hüseyin'in şehit olduğu ay. Dün gece ne güneşi geceydi. Eyvah o da Leyli matem oldu. Çiğlendi harimi Pakişer'in. Namusa yabancı mahrem oldu. Allah için ey Nebi masum. Bizleri bırakma böyle bir kez. Ümmeti bırakma mazlum. Muhabbet fedaileri muhabbetle hareket etmeliler. Menfi hiç, hiçbir harekete katılmamalılar. Gösterişten, boy göstermeden, sokaklarda bağırıp çağırmadan dünya ve ukba uzaklığı içinde uzağız. Hayır estağfirullah biz ukbaya çok yakınız. Cennet, cehennem uzaklığı içinde uzak bulunuyoruz. Biz ehli cennetiz. Biz seven insanlarız. Mesajlarımıza sevgiyi bulaştırır. Göndereceğimiz mektuplara sevgi kokusu işler ve öyle göndeririz. Evet zeytin dalı diyorlar. Başkalarına ait bir semboldür. Biz gülü Muhammed'i uzatıyoruz. Hz. Muhammed'in bir adı da Mahbub'tur, Habib'tir. Sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanla böyle açığız. Bütün insanlık duysun. Biz bütün insanlıkla diyalog açız. Ama dindaşımızı Soydaşımızı her gün dualarımızın içine katıp hamur edecek, çamur edecek, gözyaşlarımızı ıslatacak kadar onlarla alakalı, içli dışlı ve münasebet içinde bulunuyoruz. Onları düşünmediğimiz tek gün yoktur. Ve bir an evvel onlara uzanmak için de enerjinin dağılmamasına fevkalade dikkat ediyor. İçte ve dışta huzursuzluk çıkarmadan fevkalade sakınıyor. Hüzursuzluğa sebebiyet vermeden Şeytanı rejimden kaçar gibi Kaçıyoruz Tanımıyoruz İmkanı varsa Anarşiyi, kargaşayı Lugatlardan çıkaracak ve bu nesle Unutturacak yollar araştırıyoruz Ta muhabbet fedaileri Muhabbete dayalı söyledikleri Sözleri tam arızasız Kusursuz söyleyebilsinler Ezanı Muhammed okundu mu? Okundum. Evet Özür dilerim, vaktinizi aldım. Hakkınızı helal edin. Ben getirip dayadığım hususu biraz da yaklaşıyor diye kestim. Bir önemli husus da arz edecektim ama bu kadar vaktinizi almayayım. Arz edeceğim son hususu arz etmek için onlara intikal etmiştim ki ezan okunduğunu öğrendik. Aziz kardeşlerim, tekrar ediyorum. Huzurun temsilcisi olalım. Kargaşaya yan çıkmayalım. Sokaklarda bağıranlarla beraber olmayalım. Bazen bunlar içinde bizimle aynı duygu, aynı düşünceyi paylaşanlar da olabilir. Haklı isteklerde bulunabilirler. Fakat bir sürü, bir sürü haksız isteğin sokaklarda çınladığı bir dönemde bu haklı istekler, onlar da haksız isteklere karışır. Onlar da kulak ardı edilir. Onlar da aynı şekilde değerlendirilir. Hiç unutmam, birisi bana evet senin şu hizmetin olmuştu ama fakat şöyle yapmakla diğerleriyle aynı kefeye girdin demişti vatana, millete, tarihe geçmişimize, soyumuza düşmanlık yapanlarla aynı şeyleri paylaşmayayım ne kadar paylaşmayayım siz bana karşı saygı duyuyorsunuz Allah biliyor elinizi ayağınızı öpercesine rica ediyorum paylaşmayalım muhabbetle oturalım Muhabbetle kalkalım, muhabbet dağıtalım, sevgiyle yatalım, sevgiyle kalkalım. Allah sevgi cemaatini, ehlullah olma, Allah dostları olma ufkuna, zirvesine ulaştırsın. Ve Rabbim bana bir imkan verirse, bir gün size bir şey anlatmayı düşünürsem, inşallah o zaman da onu anlatacağım. Allah dostlarını anlatmayı düşünüyorum. Allah'ın inayeti sizinle ve bizimle beraber olsun. Lillahi'l-Fatiha. Şunu da artı edeyim, bakın. Şunu istirham edeyim, istirham edeyim. Müsaadenizle. Ehli dünya gibi davranmayalım. Biz hak kapısının sadık köleleriyiz, kullarıyız. Hepimiz kul ve köleyiz. Arkadaşlardan bazıları görüşme arzu ediyorlar. Ben görüşülecek bir insan değilim. Sizden istirhamın bana dua edin. Allah'a imanla gitmek nasip ve müyesserisin. Ben de size dua ediyorum.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 الصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأراضين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وَحَانِكَ لَا فَهْمَ لَنَا إِلَّا مَا فَحَمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي فَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله العظيم وبلعنا رسوله النبي الهاشمي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها ve afiyete elbadan ve şifalarına ve nuru l'absar ve ziya'iha ve ala alihi ve sahbihi ve değerli kardeşlerim bu azim bu cesim kubbenin altında O kubbenin azamet ve cesametine mütenasip Bu azim, bu cesim, cemaat karşısında Büyük hüsnü mukabilinde Söz söylemek haddim değildi, vazifem de değildi Ben Bir mevize talebinde bulunan arkadaşlarımın ve sizin hissiyatınıza hürmetimin ifadesi olarak buraya kadar geldim. vazu nasihat etmeye maddi manevi sıhhatim müsait değil. Ben udunun telleri kırılmış, mızrabı parçalanmış bir insanım. 30 seneden beri <gülüyor> senin asırlardan beri devam ede gelen derdinin bestesini dile getirmek veya o besteye bir name katmak istedim. Gücüm buna yetmedi, altında kaldım, ezildim. Maddi sıhhatım da bozuldu, manevi sıhhatım da bozuldu. Dertli şairin had, havası, onun hissi, onun anlayışı içinde. Sadece gelip geçenlerin binlercesiyle beraber Ey yolcu geçme gel beraber oturup ağlayalım dedim Seninle beraber yüz yüze ağladım Derdimi döktüm Zira sen Yeryüzünde bir tarafta dinde yarıklar açılırken Bir tarafta şeytan habira, cehenneme körük çekerken senin kaderin benim nazarımda Faust'un kaderi oldu. Ve ben 30 senedir senin mefist aradım durdum. Mızrabımı da o paslı tellere bunun için vurdum. Haddim değildi. Bu işi bu yolda aramak da bana düşmezdi. Büyük ümmetin onun büyük cemaatinin Büyük dertlerini dile getirebilecek geniş sineler vardı. Hissettiği şeylere tercüman olabilecek diller vardı. Bu iş bana düşecek kadar ayağa düşmemeliydi. Ama ben sizin hissiyatınıza hormeten geldim. O hissiyatınıza hormet hisleri içinde meşvuyum. Sonuna kadar da o hislerimi koruyarak, benim gibi sineleri yaralı kardeşlerime sadece dertlerini şerh etmeye çalışacağım. Keşke sinem büyük ilham esintilerine masar olsaydı. Keşke derinlemesine sizin içinizde esen şeyleri hissedebilseydim. Keşke ümmetin Muhammed'in 20. asırdaki derdini ruhumda duyabilseydim. Duyduğum söylenemez, nefsimi levmettiğim ettiğim çoktur. Eğer bir keresinde duysaydım yaşamam mümkün olmayacaktı. O derdi genişliğiyle ve derinliğiyle bir kerecik olsun vicdanımda duysaydım o kürsülerden birinde mermerlerden birinin üzerine yıkılıp gitmiş olacaktım. Görüyorsunuz hala talihsiz olarak yaşıyorum senin derdin orada işleri yakacak kadar alev alev ve ben hala yaşıyorum emsalim kem talihliler gibi kalbi katılar gibi gözü yaşarmayan gibi bütün bütün Allah'ın nimetlerini inkar etmeyeyim ağladım ama ağlatamadım hissettim ama söyleyemedim hep dilime kilit vurulmuş hissettim. Hep kalbimin duygularının ayağına zincir vurulmuş hissettim. Allah! Allah! Dertli sinemde köpüren şeyleri senin sinene boşaltamadım. Ve mücrim başım. Onu şu andaki aleminden o mücrim başımı... 52 seneden beri günahkar omuzlarımda senin şu andaki aleminden öbür aleme geçmen için üzerine basıp geçeceğim bir kaldırım taşı olarak taşıdım. Basar öbür aleme intikal edersen Allah'ım keffareti bu olsun diyeceğim. Ve sen de basıp geçtikten sonra mücdim fakat vefalı çok kirli ama sizden ayrılmayan, çok günahkar Hz. Muhammed'i tanımaz hale gelmiş fakat Allah'tan başkasına secde etmemiş. İbrahim Ethem ızdırabıyla diyeyim yanan bir tabi'in ızrabıyla söyleyeyim veya tebe'yi tabi'in ve iyeku ya muheymin kad asaka ve lèm yescud li Her ne kadar çok isyan ettiyse de isyanları hale utandıracak kadar isyanları herkesi gayrete getirecek kadar çok ise de senden başkasına secde etmedi. İşte bütün sermayesi bundan ibaret. O başını senin ayaklarının altına kor. İçinde bulunduğun dünyadan geçeceğin dünyayı onu bir kaldırım taşı olarak kullanırsa Sen de derin bir vefahisiyle O mücrimin elinden tut De ki ya Resulallah Bu da bizdendi Ve ben bunu şefaatçi yapayım Sen demiştin ki Allah şöyle buyuruyor La Bunlarla oturup kalkan talihsiz olamaz Kalkanım budur, bu reca ile üveyk gibi kanatlandım, bu, bu reca ile şefaati li ahlil kabâire min sözüne tutundum ve huzur-u risalet benahiye tırmanmaya çalışıyorum. Sana yine senin içindeki en yüce hakikatla seslenecek İman emniyet hakikatıyla seslenecek. Allah'a karşı olan, Resulullah'a karşı olan sallallahu aleyhi ve sellem aşku şevkunla seslenecek. Sonra bu imanın, bu marifetin, bu aşkın ve bu şevkin zaruri gereği olan Allah'ın emirlerini dinlemedeki hassasiyet ve duyarlığınla seslenecek. İşi laubaliliğe salmamak için Allah karşısında ciddiyetine dokunacak, samimiyetine dokunacak, mekafet hislerine dokunacak, mehabbet duygunu kurcalayacak ve sonra da o mehâfet ve muhabbet duygusunun tertemiz, pırıl pırıl bir gönüldeki yüce tesirine temas ederek mevzu bağlamayı düşünüyorum. Bütün bunlar, birkaç hususu bir araya getirerek atlamalı mevzular mozeyi, buna gücüm yeter mi? Siz öteden beri benim için öyle ümit kaynağı oldunuz ki herkes gibi. Sizin direkşan çehrelerinize bakınca Cenab-ı Hak ebkem dilleri bile çözüyor, ölü heyecanlara can veriyor. Rabbimin inayetine sizin bu halinizi ve heyecanınızı vesile yaparak sığınıyor, dehalet ediyorum. Beni arzularım, isteklerim istikametinde değil, kendi rızası istikametinde konuştursun. Bana burada başka şeylerin pazarlığını yaptıtmasın. Ümmeti Muhammed çok dertlidir. Ben dertliyim diyemem. Hayatım boyunca güldüğümü az hatırlasam bile kendime dethli diyemem dethli böyle olmazdı o kapı kapı dolaşıp inlemeliydi her kapının tokmağına vurup inlemeliydi enbiya zam gibi bu işin selefleri gibi evliya-i kiram gibi asfiyayı gibi mukarrebin ve ebrar gibi inlemeliydi diyemem Diyemem ama, sizin içinizde bulunmanın büyük bir nimet olduğunu da inkar edemem. O sizi sizin sahip bulunduğunuz her şey inkar olur. وَأَمَّا nimeti <Sessizlik> رَبِّكَ فَحَدِّسُ Allah'a binlerce hamd ve sena olsun. Şu imanlı nesilleri, çorak yerlerde yeniden ihya eden Allah'a binlerce hamd ve sena olsun bir tarafta alevler semalara doğru yükselirken ve bu alevler içinde imanımız, evlatlarımız tutuşmuş yanarken onu kurtarmaya koşanlar kösteklenirken bu mübarek nesilleri bize lütfeden Allah'a binlerce hamd ve sena olsun karları eriten Allah'a binlerce hamd ve sena olsun Ayzberklere bile erime, yollarına adap erkanını öğreten Allah'a binlerce hamd ve sena olsun. Esir milletlere hürriyete giden yolları gösteren Allah'a hamd ve sena olsun. Ayaklardaki zincirleri boyunlardaki prangaları çözen Allah'a hamd ve sena olsun. Asırlarca süren, İnsanların gözünü kamaştıracak büyük ihtişama, Yolların yeniden o ihtişama doğru gidişini hazırlayan Allah'a binlerce hamd ve sena olsun. Bu yolda daima sevgisini sinelerimizde taşıdığımız, Konuşurken kendini aramızda hissettiğimiz, Mübarek elini sırtımızda daima bizi sıvazlarken duyduğumuz, Duygulandığımız, doyduğumuz, ey Nebi perişan halimize bak dediğimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya zerratı kainat adedince selat ve selam olsun. Sadece Ravzasındakini değil eskinin en Ankaralaşmaya yüz tutmuş bir beldenin bağrında Binlerce genci kubbenin altında toplayan Bir camide, mübarek bir mabette, mübarek bir günde Mübarek aylar içinde Nesillerin akşamında beraatlarını yakalamaya çalıştıkları bir günde ihtimal Son gün bir ikindi vakti Saadet hücresinin Perdesini sığırıp Namaz kılanlarına bakıp Perdeyi bir daha kapadığı gibi İhtimal, ihtimal, ihtimal ya Rasulullah, ihtimal ya Rasulullah, ihtimal, ihtimal. Revza'dan perde isirdi, koca tepedeki cemaate de bakıyor. ihtimal. Binlerce salat ve selam olsun. Nurlu yolda hep rehberimiz oldu. Rüyalarımıza girdi. Davranın çoğu gitti, azı kaldı dedi. Bazılarımız tepeler aşamadık. Takılı arkasından kaldık. Üveyikler gibi hız almış yürüyordu. Çoktan varacağı yere varmıştı. Varmıştı ama Gül ordusu otağını Zirvelerin başına kurunca O da yollarda takılıp kalanları beklemek için Biraz burada bize beklemek düşer dedi Bizi beklemeye durdu Bizi diyeceğim sizi demeyeceğim Çünkü siz takılıp kalmadan varmış olabilirsiniz Ama ihtimal o takılıp kalanlardan biri bendim. Vefana kurban olayım. Bırakıp gitmedin. Olmaz yerlerde bile gül orduları kurdun. Otağını gül bahçelerine kurdun ve aram eyledin. Gelsinler dedin arkamdan. Sana binlerce salat ve selam olsun. Benim ve bizim salatü selamımıza ihtiyacın yok. Ama Kur'an şöyle diyor Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا نَا جَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جُوَاكُمْ صَدَقَ Seninle fısıldaşmak vurat ettim Şu ağlayan senin adamlarınla Arkandaki kemerbeste yübudiyetle duran cemaatinle Seninle fısıldaşmak istedik Sadakamız salat ve selam olsun. Şair ikvalin dediği gibi Sana takdim edecek bir hediyemiz yoktur birkaç asırdan beri. Ama sana öyle bir hediye takdim ediyoruz ki O hediyeyi vesile yapıyor Sana dehalet ediyor ve sana sığınıyoruz. O hediye Dün barında. Sana olan aşk ve şevkle gerilen Metafizik gerilime geçen Senin ümmetinin döktüğü şehadet kanıdır O hediye dün yeniden var olma ve dirilme uğrunda Kan döken şehitlerin kanıdır Onu cennetlerden gelmiş bir kristal içine koyuyor Kıpkızır rengi arkasında suratlarımızı saklıyor. Evvel al bunu eline Ya Allah diyor. Ve sonra da bizim fısıldayışımızı dinle diyoruz. Ama ben bir zaman şöyle demiştim. İkbal Yaşadığı alemden ayrılarak Bir visal buğdu içinde. Allah Resulü ile sallallahu aleyhi ve sellem yüz yüze gelince "Ya Resulallah sana Trabulus kalpte dökülen bir bardak kanı takdim ediyorum." demişti. Bu milletin varlık ve bekası uğruna kavga ederken hasımlarıyla yaka paça olurken şerefi, haysiyeti, namusu ve izzeti uğruna döktüğü kandı. Ve sözlerini besiyordu. ''Ben bu bardağın içindeki kanı cennetlerin kevserleriyle değiştirmem.'' diyordu. Demiştim ki, ''Eğer ben muhal farz, öyle bir mevkiye benim gibi kıtmirleri kabul etmezler, Huzuru Risalet Benahiye alınsaydım, öyle bir ikramla tekrim edilseydim, bir bardak kan takdim edeceğime, Günahını ağlamış insanların gözyaşlarını Resulullah'a takdim ederdim. Derdimizin dermanı bu derdim ya Resulallah. Al, arefesinde beratı yakalamaya çalıştığımız gün. Beraatımız için Allah'ın sana verdiği şeyler aşkına ağırlığını koy. Ağırlığını koy ya Resulallah. Ağırlığını koy ki işimiz bittiktir. Derdim Diyorum Ama belki Bağırarak sesimi duyurduğum kadar uzaklarda değildir Belki ruhu Yeşil kanatlarıyla Üveytler gibi aranızda uçuyordur Belki hıçkılıklağınızda sizi yakalıyordur Belki kalbinizin samimiyetinde Sizinle bütünleşiyordur Uzak değildir o vefa sultanıdır. Tekrar ediyorum. Dilim döndüğü sürece de tekrar edeceğim. O vefalı dosta Allah'ın binlerce salat ve selamı olsun. Bizi dostluğa kabul eder mi etmez mi bilemem. Ama sultana sultanlık, Sultan Ahmed'in deyişiyle inleyerek nitekim gedaya da gedalık yaraşır. Günah ve ona başkaldırmak bize yaraşmazdı. Yakışmadı da. Fakat sultanı affetmek çok yakışıyor. Peygamberlik tacı gibi yakışıyor. Miracı gibi yakışıyor. Vahyi gibi yakışıyor. Dudağındaki tebessüm gibi yakışıyor. Alnındaki parlaklık gibi yakışıyor. İsmi ahmed i Mahmud Muhammed Mustafa gibi yakışıyor sallallahu aleyhi ve sellem inanma ben sinelerinizdeki inanmaya dokunacağım demiştim dediğim şeyleri bir divace sayabilirsiniz insanımız imana iman içinde emniyete İnsanımız imana imana dayalı sevgiye çok muhtaç. Şeytanların sağda solda çirit oynadıkları, yeryüzünde insanları birbirlerine düşürdükleri dönemde birbirimizi sevmeye çok ihtiyacımız olduğundan size bitip tükenme bilmeyen bir sevgi kaynağını arz edecek ve ondan başlayarak biz de kendimizi sevmeye salarsak, her meselenin halledileceğine inanıyorum. Bütün problemlerimizin, üst üste problemlerimizin çok rahatlıkla çözüleceğine inanıyorum. Allah'ı sevmek, O'nun Habibi edibini sevmek. Ben kalplere aşina bir insan değilim. Ama bir insanın içinde ne varsa dışına onu sızdırır Yunus'un sözüyle. Küpün içinde ne varsa dışa onu sızdırır. Drakşan çehrelerinizde, yüzünüzün çizgilerinde, telelü eden parıltılarında, nümayan olan hakikatta kendime göre çıkardığım manalar Allah'a olan aşkınız ve şevkiniz merkezindedir. Rabbimden diliyor ve dileniyorum Beni bu hüsnü zannımda yalancı çıkarmasın Size hep hüsnü besledim Bu millete Bu milletin efradına Hususuyla onu Metafizik gerilimiyle temsil edecek gençlere Hep hüsnü besledim Ben beslesem ne olur beslemesem ne olur Ümmetin kıtmirinin, ümmet adına hüsnü ne ifadesi olur? Ama hüsnü zan besledim. Ve öyle bir reca ile bu mevzuda meseleye yaklaştım ki Niyaz ediyorum Rabbim beni yalan çıkarmasın. Sineleriniz Bu imanla inşallah dolup taşıyor. Allah'ı yeniden takdir eden cemaat olacaksınız. Azametine uygun onu bilen, İsimleriyle onu tanıyan sıfatlarıyla hayret makamına adım atan ve hel minmezid deyip her bucakta onu arayan bir şairimizin dediği gibi Allah'ım sen zamandan mekandan cisim ve cevher olmaktan münezzeh ve müberrasın ama öyle içimden geliyor ki dizlerin nerede başımı oraya koyayım biz diyemeyiz bunu bu bir haldir bir duyuş ve bir hissediştir Allah cisim ve cevher olmadan münezzeh ve müberradır ama sine coşarsa insan öyle duyarsa bir de dıykti elfaza kelime bulamamaya insan mahkum edilirse gayri ne der ki ne diyebilir ki siz o cuşişin o heyecanın o aşkın o şevkin insan olmaya namzet görünüyorsunuz. O derin marifetle meselelere yaklaşacak, onu vicdanlarınızda duyacak ve gerçekten ikinci dirilişi birincisine denk temsil edeceksiniz. Sizin şefkatinize, sizin rafetinize, sizin sevginize, sizin insanca davranışınıza insanlık susamış, sizi bekliyor. Zannetmiyorum ben dünyanın sağında ve solunda süper güçler insanlığın muhtaç olduğu bu şeyi verebilsinler. Humanizm adına onların verdiği şeyler susuz bir insana denizin suyunu vermek gibi suyu olan ihtiyaçlarını artırmadan başka bir şeye yaramamıştır. Nesiller yandıkça su vermişler ama tuzlu su vermiş onların ciğerlerini yakmışlardır. Nesillerin beklediği şeyi siz imanlı gençler verecektir. İnsanlığın emniyet ve güvenin temsilcisi sizlersiniz. İnsanlık hususuyla dünyanın sağında ve solunda sizin soydaşlarınız, sizin dindaşlarınız, sizin yoldaşlarınız, asırlarca aynı şeyleri paylaştığınız arkadaşlarınız, bir kaderi paylaştığınız arkadaşlarınız sizden uzanacak eli bekliyorlar. Ben bu mevzuda hamaset yapmıyorum. Buradan kalkıp onlara giden, onları ziyaret eden daha dün Gürcistan'da ve Azerbaycan'da Müslüman kardeşlerimiz, milletdaşlarımız ve soydaşlarımızla görüşen arkadaşlarımız intibalarını bize öyle anlattılar. 40 seneden beri camisinin kapısına kilit vurulmuş. hayır Estağfurullah 40 değil. 69 seneden beri Kilit paslanmış Anahtarın yeri unutulmuş Minare paslanmış Müezzinin dili paslanmış imamın dili paslanmış Hocanın sarığına pas düşmüş Daha doğrusu her yere yangın düşmüş Arkadaşlarımız gider gitmez bir bunu deneyelim demişler Paslı kilide bir anahtar bulmuşlar Ve işlerinden biri müezzin olmuş 69 seneden beri duyulmayan, duyulması gerekli olan o ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi benim yurdumun üstünde inlemeli deyip gitmişti. O hicranlı günler o da yaşamıştı. Ama dünyanın büyük bir bölümünde hala bu hicranlı günler yaşanıyor. Bilal ezan okuyor gibi olmuştu. Bir kenarda İstanbul'dan arkadaşlığımızdan biri Ellerini kulaklarına koyup da Allahu akber Allahu akber deyince 69 seneden beri Her yere kilit vurulmuş bu ülkede Kadınıyla çoluğuyla çocuğuyla herkes sokaklara dökülüyor Bu da ne demek böyle Bu sesi çoktan beri duymuyorduk Ve bu sese hasrettik videoya da almış gösteriyorlardı. O sesi ancak üç beş yaşındayken duymuştu. 75 beş yaşındaki Anam diyeceğim Saçının ve başının akıyla anam diyeceğim bir kadın Sizi evime götürüp misafir etmeden salmam diyor. Evine götürüyor Yemek yediriyor. O günkü duygularını anlatamıyor Zira bu 70 senelik bir hasret 70 senelik bir hicrandır. 170 milyon insan belki yarım milyar insana yakın insan sizin son bir kere daha bu hava ve bu ada içinde İslam'ı soluklamanızı bekliyor. Bir kere daha Allahu akber, Allahu akber diyecek. Allahu akber, Allahu akber diyecek bu sessiz susamışların susuzluğunu gidereceksiniz Allah'ı yeniden bir kere daha takdir eden sizler onun aşkı şevkiyle yola çıkanlar insanla sevgi mesajı götürmeye karar verenler ve bu mevzuda azmi tam metafizik gerilimi tam olan sizler inşallah dünden bugüne bestelenen İrşat manzumesinin kafiyesi olacaksınız. Peygamberlik manzumesinin kafiyesi Hazreti Muhammed Mustafa olduğu gibi size seslenmişti saadet aşkında. Takdirlerinize seslenmişti. Aşkınıza, şevkinize seslenmişti. Vefatlarını hissedince asabının yüzüne bakıp bakıp ağlıyordu. Her defasında ben sizin çehrelerinizde, ahirette dostlara kavuşma olsa bile işin ucunda, fakat sizlerle olan şu yüz yüze gelmeyi, kaybetme bana hicran ve hasret geldiği gibi, belki son olur, şu kardeşlerime içimin, bütün hissettiği şeyleri bütünüyle arz edeyim, deyip düşündüğüm gibi, o en sadık, insanlığın en sadık ve en vefalısı, Asabının yüzüne bakıyor bir şeyler duyuyor duygulanıyor kendinden geçiyor ve yer yer hıçkıra hıçkıra ağlıyor ve işte bu esnada zaman zaman onlara veda çekiyor zaman zaman Kuba Mescidi'ni ziyaret ediyor Uhud'da ve önünde doğrananları ziyaret ediyor ve işte bunlardan birinde bize sahabi naklediyor muhteber hadis kitaplarında. Selamun aleykum dâre mu'minin, mü'minin ve inna inşaallâhu bikum lâ hikun. dedi. Biz de size arkadan iltihak edeceğiz. Mü'minlerin diyarı olan kabre selamlar olsun dedi. Mezarlara verilen selamı söyledi. Ve sonra da keşke kardeşlerimi bir görebilseydim dedi. O arkadaşlarını görmüş ve doymuştu. Arkadaşlarıyla hemdem olmadan hasıl olan zevk ve hazzı duymuş ve tatmıştı. Ama çok uzaklarda zaman itibariyle aşılmayan kardeşleri vardı. onu arkadaş olamamışlardı ki onlara da arkadaşım asabım desin. Onlara kardeşim diyordu. Sahabi sözden anlayan insandı. Dedi ki ya Resulallah biz kardeşlerin değil miyiz? Hayır henüz onlar gelmediler dedi Onlar öbür tarafta gelecekler İşin öbür ucunda gelecekler Demek ki işin öbür ucunda gelenler O peygamberlikle serfiraz olduğu dönemde bile Onun için dahi beklenen bir şey olmuştur Yani sen Peygamber için dahi sallallahu aleyhi ve sellem, beklenen ideal bir topluluk olmuşsun. Kardeşlerimi bir görebilseydim diyor. Ben şu anda sen onları görüyorsun zannını besliyorum. 14 asır senin görüşüne mani olamaz. Miraca çıktığında zaman üstlülüğünü ifade ederken Zaman üstü bir keyfiyet içinde Kaderi yazan kalemlerin sesini duyduğunu bize intikal ettirdin Ben Masinin ta en son noktasına vararak Kader kalemlerini duyan o kulaklarından o kadar emin bulunuyorum ki Kulağımdan emin bulunduğum gibi Miraç'ta o zamirleri sana İsnad eden tefsirciler var İnnehu huve semi'ul basir. <Sessizlik> Allah seni tam gördürdü, basir yaptı. Allah sana tam duyurdu, semi yaptı. Sen şu anda senin arkanda durup 14 asır arkadaki saflarda senin için gözyaşı döken ve hıçkıran gençlerin çığlıklarını da duyuyorsun. Duyuyorsun. Ve ben diyorum ki evet devri i penahilerinde henüz Kudret ve irade açısından vale müşahede itibariyle bunlar vücut sahasına çıkmamışlardı. İspatı vücut edememişlerdi. Ama şimdi ispatı vücut etme mevkinde bulunuyorlar. Şimdi selam verebilirsin ya Resulallah. Kardeşlerimi bir görseydim, selam verseydim arzu ve ihtiyakıyla ahirete gidiyordum. Şimdi selam verebilirsin. Diyebilirdim, bağışlayın. Bir takdir meselesidir. Cevahir kadrini cevher füruşan olmayan bilmez. Onu sizler bilecek, sizler takdir edeceksiniz. Mevzuma serlevha yaptığım ayeti kerimeyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem minberde okurken sahabi müşahedesini şöyle anlatıyor. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْاَرْضُ جَمِيعًا غَبْتَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَم۪ينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ derken, minber geldi ve Allah Resulü düşe yazacaktı neredeyse. Nerederse minberden aşağıya gelecekti diyor. Bu ayet Allah'ın azametini, ululuğunu anlatıyor. Allah'ı hakkıyla takdir edemediniz. O zaten kendisine isnat edilen zayıf sözlerde Ma'arifnaka hakka ma'rifetike ya Ma'ruf demişti. Hadis kriterleri açısından çok sıhhat aramamalı. Ama zayıf rivayetlerle dediği rivayet ediliyor. Ma'arifnaka hakka ma'rifetike ya Ma'ruf. Seni hakkıyla bilemedik ey Ma'ruf. Ma abadnak haqq ibadetek ya mabud sanahqil ibadet damedik ey mabud ma shakarnak haqq shukrek ya meshkur sanahqil shukre damedik ey meshkur ma hamidnak haqq hamdik ya mahmud sanahqil hamd damedik ey mahmud fakat o bu ishi takdir edendi Vema ma kadarullah kadri ve cemi cem'an kabdetehu yevme'l kıyame. Kıyamet gününde arz ve sema, arzı söylüyor sadece. Ama başka bir yerde yevme'n atris sema'e katay siccilü'l kutub buyuruyor. Kitap dürer gibi dürecek ve elini alacak. Her şey ona nispeten çok küçük. O ululardan ulu. O ululuğuyla, büyüklüğüyle, namütenahi kudretiyle bize ait müşkilleri halletsin ve işlerimize inşirah salsın, onu siz takdir edeceksiniz. Takdir edecek ve inşallah öyledir sineleriniz, sineleriniz de ona muhabbetle dolacaktır. Çünkü sizi yoklukta bırakmadı, çünkü sizi yaratıp cemaat mertebesinde, cansızlar mertebesinde bırakmadı. Çünkü sizi canlı kılıp hayvan mertebesinde bırakmadı. Çünkü sizi insan yapıp kafir mertebesinde bırakmadı. Sizi insanı mümin yaptı. İmana muvaffak kıldı. Emniyet insan olmaya muvaffak kıldı. Ve mümin olmanın yanında aynı zamanda sizi ümmeti Muhammed eyledi. Hz. Muhammed Mustafa'ya ümmet eyledi. Rivayetlerde var. Seyyidine Hazreti Mesih beni ümmeti Muhammed içinde haşruna şeyle diyor. Bir peygamber peygamberlik bayesinden tenezzülen sizin içinizde yerini almasını istiyor. Bunun hakikati nereye bakarsa baksın. Fakat bunun ifade ettiği büyük bir mana var ki o da ümmeti Muhammed'in kıstaslara gelme işi. Çok büyük oluşu. Ve semavatu matriyat subhanahu amma siz takdir edecek siz ona karşı saygıyla dolup taşacak sevgiyle dolup taşacak ve sinelerinizi adeta ondan başkasına yol vermeyeceksiniz içine girsin zaten bir sine onunla meşbu bulunuyorsa ondan başkasına yol vermeyecektir Anadolu insanı sizin hislerinizi ne güzel ifade etmiştir, siz Anadolu insanısınız. Yunus, Anadolu insanının dertlerine derman olmuştur veya dertlerine tercüman olmuştur. Ballar balını buldum, servetim yağma olsun demiştir. Allah'ı bulan, gayrı onun ötesinde her şeyi kaybetse bile yine kazanmış sayılır. Mümin daima kazanma kuşağında bulunuyordur kaybettiği yerde bile sahih hadisin ifadesiyle musibet isabet ettiği zaman sabreder sevap kazanır. Nimet isabet ettiği zaman hamd eder yine sevap kazanır. Zira mümin sürekli kazanma kuşağında bulunuyor. Sürekli kaşa kazanma kuşağında bulunuyorsunuz. Siz sinelerinizi onunla doldur, ona ait duygularla doldurduktan sonra başkasına zaten yer vermeyeceksiniz. Nitekim eski kitaplarda İsrailiyat fakat yerinde güzel. Hazreti Davud'a Allah'ın şöyle dediğini duyuyoruz. Ya Davud, inni harramtu alal qulub ayyadkhula hubbi wa Ben kalplere benim muhabbetimle beraber başka muhabbetin girmesine haram kıldım. Kalpler beni seviyorsa başka sevmeler benden ötürü olur. Yani doğrudan doğruya evvelen ve bizzat başka şeyler bizzat sevilemez. Her şey Allah'tan ötürü sevilir. En başta Allah sevilmeli. İnsanlar Allah'a dilbest olmalı ve sonra buradan başlayarak Allah'ın bütün mahlukatına sevgiyi tamim ve teşmil etmeli ki yeryüzünde ne bir din ne de bir sistem, bu mevzuda İslam'ın ayağını koyduğu yere henüz ulaşamamıştır, Elin uzattığı yere henüz ulaşamamıştır. Karıncanın hukukunun dahi olduğundan bahsedilmiştir İslamiyet'te, sevgi adına. Karınca yuvasını yakan bir nebinin itap gördüğünü, Buhari Müslim gibi en muteber, en sahih hadis kitapları bize naklediyor. Ve yine Buhari Müslim Ebu Davud'un Süneni gibi kitaplar bize bir kediyi evinde hapsedip tuttuğundan ötürü o kediden ötürü cehenneme giren bir kadından bahsediyor. Evine hapsetti kediyi, salmadı ki dışarıda haşişi arttan yesin ve yaşasın. Ve ona bir şey yedirmedi ki hayvan hayatını devam ettirsin. Bundan dolayı öldü. Öldü ve o kadın bundan dolayı cehenneme girdi diyor. Hiçbir umanist sistem ayağını bu noktaya basamamıştır. Hiçbir insancıl sistem, öyle görünen sistem henüz elini buraya uzatamamıştır. Ve yine Allah Resulü ismini arz ettiğim buhari isim gibi muteber hadis kitaplarında bir bağiye, bir köpeğe su verdiğinden dolayı cennete girdi buyurmuştur. Bunu zannediyorum Türkçe hadis kitaplarında dahi çoğunuz takip etmişsinizdir. İşte onlardan bir tanesi elimizde bulunan Riyazu Salih'in, görmüşsünüzdür orada. Kuyuya indi, kendi su ihtiyacını gördü. Dışarıya çıktığı zaman dilini satmış orada, derin derin soluk alıp veren, bağışlayın köpeği gördü. Bu da benim maruz kaldığım şeye maruz kalmıştır dedi. Tekrar kuyunun dibine indi, ayak kapısını su doldurdu. Tekrar çıkardı, köpeğin ağzına tuttu, bağışlayın. Mescidi tenzih ediyorum. Ama Efendimiz'in sözlerinin içinde yerini alan bir kelime, bir isim, bir müsemma, ben de başlayın zikredeceğim onu. Ve Allah Resulü buyuruyor ki, o hayvana su verdi, hayvan su içti, o da şükretti, çok şükür, bir iyilik yaptım, Allah bunu kabul buyurdu. O da fenalık yapıyordu ama demek içinde iyilik duygusu vardı, bundan dolayı cennete girdi buyuruyor. Muhabbet, sevgi, mahlukatın sizin nazarınızda en hakirine kadar bu seviyede Müslümanlıkta ele alınmıştır. Sevgi bu seviyede ele alınınca Allah'tan ötürü başka hiçbir sistem, hiçbir din dini mübini İslam'ın bu noktada ulaştığı yere ulaşamayacaktır. Sizin sineleriniz bu sevgiyle dolup taştığına inanıyorum. Allah celle celaluhu iman olarak, marifet olarak sinelerimize taht kurmuş ise onu sevecek ve onu her şeye tercih edeceksiniz. Bir nigari gibi canan dileyen dağda cana düşer mi? Can isteyen endişeyi canana düşer mi? Bir İbrahimet hem gibi defaatle arz etmişimdir onu. Derler ki Kabe'yi tavaf ederken Berk'ten ayrılmış gelmiş bu prens. Hükümdar da olmuş muydu bilemeyeceğim. Evliya menkübelerinde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asrına yakın asırda o nur asrından istifadesi büyük olanlardan. Ve rivayete nazaran Ebu Hanife ile görüşen, İmam Ebu Yusuf'la görüşen, İmam Malik'le görüşen, büyük imamlarla görüşen ve bu imamlardan bazılarına şöyle dedirten Biz işin kılık haliyle yaşıyoruz Bunlar sahaliyle haliyle yaşıyorlar dedirten ve kendilerine tazim gösterilen büyüklerden bir tanesi Kalpten her şey Allah adına çıkarılmış atılmış Yıllarca belki dünyaya ait her şeye karşı bir hasret ve hicran duyulmuş Bizim hakikatıyla dini mübini İslam'a hasret ve hicran duyduğumuz gibi, onu sinelerimizde bir hasret ve bir hicran olarak yaşadığımız gibi. O da böyle derin bir hasret ve hicranı senelerce yaşamış. Kabe'yi tavaf ediyor. Allah hepinize müyesser eylesin. Rabbim şu beraat gecesinin arefesinde aminleri kabul buyursun. Binlercenizin oraya birden gitmesini nasip eylesin. Binlercenizi orada ve Arafat'ta el kaldırmayı müyesser eylesin. Ve orada ümmeti Muhammed'in mutlu geleceği adına dillerinizi çözsün. Sizi duaya muvaffak kılsın. Kabe'yi tavaf ediyor. Tavafta bir delikanlı görüyor. İçi ısınıyor. İçinden bir şeyin ona doğru aktığını, akıp gittiğini, kaydığını hissediyor. Ve elinden tutuyor. Sıcaklığın içine aktığını hissediyor. Evladım neredensin sen diyor. Diyor Belk'ten geldim. Kimin oğlusun belki çok iyi biliyordu. Ben falanın oğluyum ama ben baba görmedim. Bir gün ya Allah demiş yurdunu terk etmiş ayrılmış. O gün bugün işittiğime nazaran sağda solda. Sinesinin ilhamlarını muhtaç sinelere boşaltıp duruyor. Bütün işi bu. Aşka, imana, vecde, heyecana muhtaç. Gönüllere heyecan boşaltıp duruyor. işi bu. Ve İbrahim Ethem kanı ısındığı bu çocuğun kendi evladı olduğunu hissediyor. Ayrılırken beşikte bezler içinde bırakıp ayrılmıştı. Allah için ayrılmıştı. Evladı ihalini bırakıp ayrılma var mı? O ayrı mesele. Ben burada meselenin ayrı bir noktasını arz ediyorum. Onu sımsıcak duygularla bağrına bastı. Bütün bütün içine boşaldı. Ondan da gelip bunun içine boşalan şeyler oldu. Derin nefsani bir zevk duyuyordu. Evladına kavuşmuştu. Senelerden sonra ve birdenbire O'nun duyabileceği bir buhutta ortalığı velveleye veren bir ses duyuldu. Ses şöyle diyordu. Ya İbrahim! Bir kalpte bir muhabbet olur, ikinci muhabbet olmaz diyordu. Allah'ım Senin muhabbetine mani o ikinci muhabbet al diyordu. İki dakika sonra genç oğlu Tam vuslat olmuştu oğluyla Ayaklarının dibine yığılıyor. Ehli Tahkik'in keşfine göre yüzlerce peygamberin metfeni bulunan Kabe'nin etrafındaki o metafda İbrahim'in oğlu da İbrahim'in ayaklarının dibine yıkılıyordu. Bir kalpte bir muhabbet olurdu ve dudaklarından hasretle hicranla şu sözler dökülüyor: Hacerül halka türren fi havaka. Bütün mahlukatı, senin aşkın uğrunda terk ettim. وَاَيْتَمْتُ الْعِيَالَ لِكَيْ اَرَاكَ Çoluk çocuğu arkada yetim bıraktım, yetim bıraktım ki seni göreyim. Senin için yollara düştüm. Hani Mehmet Akif'in, o çölleri kat eden bir insanı vardır. Bir Seylanlıyla Sudanlı'nın hicdanını dile getirir. Yıldızlara sor ki, bu gözler uyku gördü mü? Ben yollara düştüğüm andan itibaren ve eitemtul ki Eğer muhabbetini benden kessen, beni bütün bütün boşlu alsan, alakasızlar için atsan, atsan bile kalbim senden başkasına teveccüh etmeyecektir. Bir hak dostu. Bu nameyi değişik bir zaviyeden besteler, münacatları içinde. Allah'ım beni eğer üfkelensen cehenneme koysan sağımda solumda zebanilere dönecek yine seni anlatacağım. Çünkü senden başkasını tanımadım. وَلَوْ قَطَعْتَنِ فِي الْحُبِّ Bir rivayette لَمَا حَنَّ الْفُعَادُ اِلَى وَإِيَّكُ يَا مُهَيْمٍ قَدْ أَصَاكَ وَلَمْ يَسْجُدْ لِمَعْبُودٍ سِوَاكَ Her ne kadar çok isyan etmiş ise de sana karşı vefalı ve günahsız denemez ama bir şey var sadece hiçbir put karşısında iki müklüm olmadı başını senden başkası için yere koymadı secdeyi sana tahsis etti Anlanız bu kadar temizdir onu görüyorum hayayabilirsiniz bu sokaklarda. Dünyanın sokaklarında eracı fakan sokaklarda kayabilirsiniz. Üzerinize bazı şeyler de bulaşabilir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem perdeyi siyırmış, size uzaktan bakıyorsa başlarınızın başkasına secde etmediğini mutlaka görecek ve bir zaman birisi için dediğim gibi mutlaka alınlarınızdan sizi kendine çekip öpecektir. وَإِيَّكُ يَا heymin, قَدْ أَصَاكَ وَلَمْ يَسْجُدْ لِمَعْبُودٍ سِوَاكَ Aradan tam 12 asır geçmiş, sözleri sanki kendi hesabıma söylüyorum. Sanki onun gibi düşüp kalkmış bir insan olarak kendi hesabıma söylüyorum. Yunus'un dediği gibi benden kemter kula benzer, günahı pek çoğa benzer, her biri bir dağa benzer sanki onun gibi sanki dertlerimize tercüman oluyor. Ve şöyle noktalıyor. Şimdi noktalama sözü çok yaygın. İlahi abdüke'l asî Allah'ım senin günahkar kulun sana geldi. Mukirren bi'zünûbi bir kad daaka. Günahlarını itiraf ediyor ve sana dua ediyor. Ve entagfir fe Mağfiret edersen bu işe ehil sensin. Mağfiret edersen mağfiret sadece senin işindir. Ve entadrut fe men yarham sivaka beni kapından kovarsan başka bana kim merhamet eder? Hangi kapı var ki oraya gidilsin? Kim var ki ona itici edilsin? Benim şu sonsuz yaralarıma Mefisto'nun eli 50.000 defa girip çıkmış kalbimin yaralarına kim derman olabilir ki? Senin hislerine 12 iki asır evvel tercüman olmuştu. Gönlün onunla dolarsa başka her şeye karşı derecesine göre tavrını belirleyecek. Yaratığı yaratandan ötürü seveceksin. Ama bileceksin ki marifette de sevgide de Allah Celle Celaluhu her şeyin önünde gelir. Siz inşallah muhabbet fedaileri olarak dan kaçan insanlar olarak, Kur'an'ın elmas düsturlarıyla mücadeleyi gerçekleştirmeyi planlayanlar olarak, yeryüzünde öyle bir mücadele vereceksiniz ki, şimdiye kadar vermiş ve verecek insanlara adab ve erkan öğreteceksiniz. Medenilere, galebenin ikna ile olduğunu çok iyi idrak etmişsinizdir. Kur'an'ın Yakut'tan ve Zebercet'ten kılıcı, bu köhne ruhlardan, küfür ve dalalete ait silmek için, yetip atacak kadar güçlü bir hüccettir. Mücadelenizi onunla verecek, inayete, himayeye muhtaç gönüllerin imdadına koşacak, ruhlarınızın ilhamlarını onlara boşaltacaksınız. Allah'ı seviyorsanız, bu mevzuda o kadar duygulu olacaksınız. İnsanlık sizden bunu bekliyor. Bu sözün eriben değilim. Ne kadar arzu ederdim bunu Siz şimdiye kadar binlerce mübarek hocamızdan bunu dinlemişsinizdir. Hele büyük deryanın, Büyük lahuti balıklarının Sebahatına şahit olduğunuz Şu mübarek beldede ve şu mübarek kubbenin altında o sözlerin ne suz işlerine siz şahit oldunuz burada. Ben baştan da bu işin eri olmadığımı söylemiştim. Ama çok arzu ederdim. Benim yerinde yerimde öyle biri olmalıydı ki, hakikatları sinelerinize döktüğü zaman, gözlerinizden de perdeyi sığırmalıydı. فَكَشَفْنَ عَنْكَ kafa فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَد۪يسِ sırrı zuhur <gülüyor> etmeliydi. Baktığınız zaman veraları, veraların verasını, veraların verasını görmeli ve dedikududan kurtulmalıydınız. Güftü kurtulmalıydınız. İlim adına bir şeyler yapıyorum diye kalp körlüğünden kurtulmalıydınız. O yola girdiğinizden emin bulunuyorum. Allah'la bir değişik vücutta bir vuslatınızın olabileceğinden emin bulunuyorum. Hüsnü zannediyorum. Fakat, bu yarım bestenin tamamlanması gerekir. Onu demek bana düşmediği gibi yine de diyemedim. Ama inşallah sizin içinizden yüzlerce binlerce bunu diyecek çıkacak ve diyeceklerdir. Bu imanla siz, Allah'tan aldığınız emirlere karşı çok duyarlı olacak. Gözü ötenlere açılmış insanlar olarak çok duyarlı olacaksınız. Bu vadide Allah Resulünün ashabı radiyallahu anhum. Mesela Muaz bin Cebel gibi. Mesela Ebu Sari el gibi bu mübarek esami bilirsiniz. Mesela Ebu Zer gibi kimseler. Mesela Abdullah bin Revaha gibi sözü de kılıcı kadar keskin. Çok defa arkadaşlarıyla karşılaştıkları zaman Taala'yü'min saaten derlerdi. Hele şöyle gel bir saat Allah'a iman edelim. Derlerdi ki biz Allah'a iman etmiyor muyuz? Taala'yü'min saaten. Eğer cemaatse Taala'u'nu'min saaten. Hele gelin şöyle bir saat Allah'a iman edelim. Hele gelin Allah'ı müzakere edelim. Hele gelin kalbimizden perdeyi kaldıralım Hele gelin her şeye Çok açık olarak bakalım Hele gelin her şeyden ayan olan Fakat sadece gözsüzlere pinhan olan Hakikat üzerinde Gözü açık insanlar gibi konuşalım Onlar gibi konuşalım ''Kum bina nü'min sa'aten Eû nezdâd îmânen'' derlerdi Hele kalkın bir saat imanımızı bir artıralım. Hele gelin imanımıza yeni bir buut, yeni bir derinlik kazandıralım derlerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her an bunlardan yüzlercesiyle karşılaşırdı. Mescidi saadetlerine girdikleri zaman bir gün Haris İbni Malik uzanmış yatıyordu. Ayağıyla dürttü ona Allah Resulü yerinden fırladı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in görünce edeple hemen temenna durdu. Allah Resulü keyfe asbahta ya hari. buyurdu. Nasılsın? Nasıl sabahladın demek gibi bir şeydir bu. Nasılsın dedi. Elhamdülillah ana müminun Allah'a hamd ederim. Bana hakkıyla imanın zevkini tattırdı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her an bunlardan yüzlercesiyle karşılaşırdı. Mescidi saadetlerine girdikleri zaman bir gün Haris İbni Malik uzanmış yatıyordu. Ayağıyla dürktü ona Allah Resulü. Yerinden fırladı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başucunda görünce edeple hemen temennatıyordu. Allah Resulü keyfe asbahtı ya haris diyordu. Nasılsın? Nasıl sabahladın demek gibi bir şeydir bu. Nasılsın dedi. Elhamdülillah ana mu'minun hakka. Allah'a hamd ederim. Bana hakk ile imanın zevkini tattırdı. Li kulli hakkin hakika ve ma hakikat Her hakkın bir hakikati vardır. Sen hak ile iman ettim diyorsun. İmanının hakikatına delalet eden emare nedir dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Azaft dedi. Her şeye karşı tavır koydum. Ne ile ne kadar, kadar olunacak ve neden kati alaka edilecek? Tavrımı belirledim. Ve ezme'tu neharih ve eshertu leylih. Fakâni ara arsa Rabbim, fakâni ara âhla cennet. Her şeyle alakamı tam belirledim. Allahla, Allah'ın büyüklüğü ölçüsünde. Başka şeyle onların küçüklükleri ölçüsünde. Kati alaka ettim. İbrahim etem gibi Hacertul halka turranzi havaka. Aşkın uğrunda her şeyle alakamı tam belirledim ve kestim. Gecelerimi senin için, Allah için, ibadetle geçirdim, onun için hukumu terk ettim, gündüzde aç ve susuz durdum. Şu anda sanki burada durmuş Rabbimin arşına bakıyor gibiyim. Şu anda sanki burada durmuş ehli cennetin cennet yamaçlarında dolaşmasını seyrediyor gibiyim. Benim gibi çığırtkanlık yaparak değil, Nebinin karşısında konuşma, edebine riayet ederek. Bu Allah Resulü'nün dudaklarından şu sözler döküldü. İnne kamru'un nevverallahu kalbek. Görüyorum ki sen öyle bir adamsın ki Allah içini nurlarla doldurmuş diyordu. Peygamber sahabesini takdir ediyor. Ve Allah Resulü Mescidin içinde ve dışında yüzlercesiyle karşı karşıya geliyordu bunlarla. Dudağından çıkan emirlere karşı bu duyarlı cemaatle, bu hassas cemaatle yüzlercesiyle karşı karşıya geliyordu. Aşk, iştiyak, bağlılık, teslimiyet emirleri dinleme mevzuunda öyle bir hassasiyet hasıl etmişti ki bir gün o dudaklardan dökülen emirler Haydi yürüyüm kafta anam. Eteğin bir gün öyle demişti Bedir'de. Tadibli Muaz fırlamış yerinden. Ey Allah'ın Resulü, laalleke ta'nina. Öyle zannediyorum ki bizi kastediyorsun. Ben asabım hakkında bir şey söyleyemem ya Resulallah. Ama emir buyurursanız belki İmada kadar kılıç çalmaya hazırdır benim asabım, arkadaşlarım. İstediğini al ya Resulallah. İstediğini bırak ya Resulallah. İstediğini ölüme sevk et ya Resulallah. İstediğini yanında tut ya Resulallah. Dudakların şeker şerbet yesin. Senin o sözlerini 14 asır beride dinlerken sineleri aynı şeyi akord olmuş 20. asırdaki gençlerin soluklarını duyuyor gibi oluyorum. Bana yüzlercesi yazdıkları şeylerde aynı şeyleri ifade ediyorlar. Ve diyorum ki kapısının hem de sadık olmayan bir kıtmirine böyle söyleyenler ya onu görselerdi hani Ayşe Vahidem şöyle der yusufa <gülüyor> min eğer Mısır'daki kadınlar benim efendimin yanağındaki Gamze'yi görselerdi, Zeliha'nın arkadaşlarının, bıçakları parmaklarına ve dudaklarına dokundurduğu, parmaklarını ve dudaklarını kestikleri yerde, onlar ellerindeki hançerleri sinelerine saplarlardı. Molla Camii bunu öyle derin ifade eder ki, ''Mukarrer eski diliparepare mi kerdent, eğer cemali tuğnur didemidident, eğer senin, Güneşe ışık kaynağı olan o cemalini görselerdi, ellerindeki hançerleri sinelerine saplarlardı. Evet dur ve beni dinle. Ya benim efendimin o cemalini görseydiniz? Ya Allah'ın cemalini görseydiniz? Ya Hazret Allah'a vasıl olsaydınız? Mukarrar eski dili fare fare mikerden, eğer Cemal-i Tu Nur didemidend. Mübarek dudaklarından dökülen her şey yere düşmeden lalü gühel gibi kabul edilir ve hemen hayata mal edilirdi. Onun için 20. asrın gençliğinin sözlerine tercüman oluyor dedim Sadıbni Muaz. Al bizden istediğinin canlarını. Al istediğin, istediğin yerde kullan, al malımızdan istediğin kadar, bize istediğin kadar çetin yolları göster. Belki gümada kadar kılıç çalmaya hazırdır arkandakiler. Senin hissiyatına tercüman oluyor, zannediyorum. Fırsat bulsaydın bunları sen de söyleyecektin. O söylüyordu. İman aşk haline geliyordu. Aşk emirleri dinlemede, dudaklarından dökülen her şeyi hassasiyetle alıp yaşamada, onlar da ayrı bir derinlik, ayrı bir buut meydana getiriyordu. Zaten bunun aksine de yalancılık denir başlayın. Tassil illaha wa anta tuzhiruhubbhu. Haza la amri fil fi'ali badi'u. Lo kanuhubbuk asadkan atate. Inn almuhibbi liman yuhibb muti'u. Allah'a isyan ediyorsun, sizi tenzih edeyim. Allah'a isyan ediyor, sonra da ben Allah'ı seviyorum diyorsun. Hayatıma hayatımı verene yemin ederim ki senin bu davranışın anlaşılır gibi değildir, diyor. Kadınlık aleminin iftihar tablosu Rabia Adviye. O kadın ki herkes gece yatarken karanlık bastırır. Kalkar, Rabbisine sığınır, Allah'ın sevgililer, sevdiklerinin döşeklerine kaydılar. Herkes muslata erdi. Herkes mahbubuyla şu anda eğri, ayrı bir hava, ayrı bir alem içinde. Ben de şimdi senin yanına geliyorum. Dost dostun yanına giderken dostun senin yanına geliyor. Allah'ım benim sana olan aşkın muhabbetim değil, senin bana olan sevgin hürmetine senden şunları istiyorum ağzın şeker şerbet yesin sözün doğrusunu sen söylüyorsun siz ve biz onu ne kadar seversek sevelim onun bize olan sevgisinin yanında deryada katire kalmaz ben de diyorum Allah'ım